Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri tarafından başlatılan 2016 Altın Testleri Ödülü oylaması sonuçlandı. 2016 Altın Testleri Ödülü Mehmet Cengiz'in sahip olduğu inşaat şirketine verildi. Kuzey Ormanları Savunması'ndan yapılan açıklamada, her geçen gün yeni bir yağma projesiyle adını duymaya alıştığımız adı ülkenin sahibine çıkmış Holding, Oynamaya katılan yaşam dostlarının da takdiriyle bu toprakların gördüğü en acımasız girişimci, yatırımcı ve müteahhit olarak açık arayla bir altın testereyi hak etti denildi. Holding'in yürüttüğü ve yapmayı planladığı projeleri anımsatan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul'un 3. Havalimanı, 3. Köprü, Cerat Tepe Altın Madeni, Akkuyu Nükleer Santrali, Karabiga Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve HES'i, Ilısu Barajı ve HES'i, İstanbul Maltepe Dolgu Projesi, Hüseyin Avni Paşa korusu ve dahası tabii ki telefonlardan millete sömeleri. Oylamada başa oturan Holding toplam oy sayısının yaklaşık %50'sini aldı. En yüksek oyu alan şirketler arasında ikinci sırada Ulusu Barajı ile Hasankeyf'i suları gömmeye niyetli bir inşaat şirketi. Üçüncü sırada ise Kaçak Maslak 1453 ile Fatih Ormanı'na gölge düşen şirketler grubu yer alıyor. Amacımız çevre ve kent suçlarının başlıca faillerini ödüllendirmek. Yeni bir yıla girerken yaşamın mücadelesini yeniden hatırlatmak ve hatırlamak aslında diyor Kuzey Ormanları Savunması bu açıklamasında. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu ne yazık ki yükselmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA'ya bağlı olarak Hawaii'de faaliyet gösteren Mauna Loa istasyonunda yapılan ölçümlerde bu değerin Aralık ayı ortalaması 404,48 ppm olarak gerçekleşti. Bu değerin 2015 yılı Aralık ayı ortalaması 401,85 ppm olarak gerçekleşmişti. Yani 3 ppm'den fazla bir artış var. Atmosferdeki milyon parçacık içindeki karbondioksit yoğunluğu gösteren bu değerin 350 ppm'i aşması iklim değişikliği açısından güvenilir sınırın aşıldığı anlamına geliyor. Yani 50 ppm'in üzerinde aşılmış durumda. Bu değer son 800 bin yıldır 300 ppm seviyesini aşmamıştı üstelik atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu fosil yakıt kullanımının çok düşük olduğu sanayi devrimi öncesinde ise sadece 280 ppm düzeyindeydi. Yani çok ciddi bir artışla söz konusu. İzmir-Bergama'da Kozak Yaylası Çamavlu köyü yakınlarında kurulmak istenen rüzgar enerji santralleri köylülerin merasına tehdit ediyor. Çamavlu köyü muhtarı Mustafa Kocataş bir yıl önce yüz binlerce liraya açılış yaptıkları meraya res için izin verilmesini akıl erdiremediklerini söyledi. Kocataş büyük kısmı kendi meralarında yapılmak istenen reslerin çet toplantısı için komşu Güneşli Köyü'nün adres verilmesinin ise iki köyün birliğini bozabileceğini söyledi. Balıkesir res şirketi tarafından İzmir-Bergama Güneşli Mahallesi'nde 3 Şubat'ta yapacağı duyurulan chat toplantısı Çamavlu köylülerini harekete geçirdi. Kurulacak 25 tribünden 20'sinin kendi köy meraları üzerinde kurulmak istendiğini söyleyen Çamavlu köyü muhtarı Mustafa Kocataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen İzmir İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen mera ıslah projesinin daha geçen yıl açılışının yapıldığını dile getirdi. RES şirketinin bilinci olarak direkleri Çamavlu merası değil Güneşli merasındaymış gibi gösterdiğini aktaran Kocataş, de bir tane bile direk yok. Çamal'dan izin çıkmayacağını bildikleri için çet toplantısını bilinçli olarak Güneşli'ye kaydırmışlar. Bir de Güneşli'den gerilim hattı geçiyor. Onlarla birleştirecekler sanırım elektrik hattını dedi. RES şirketi yetkililerinin geçtiğimiz yıl Şubat ayında köye gelerek Mera'ya ölçüm direği dikmek istediklerini, kendisinin ise buna izin vermediğini belirten Kocataş. İl Tarım Müdürlüğü'nden izinlerinizi alın dedik. İl Tarım'dan RES direk yeri için bile Mera'da böyle bir çalışma yapılamayacağına dair bunlara bir yazı gitti Direği dikemediler ama birden chat toplantı duyurusuyla geldiler diye konuştu. İzmir, Bergama, Güneşli Mahallesi ile Balıkesir, Burhaniye, Kırtık Mahallesi mevki sınırları içinde yapılacak olan 25 res türbününden 20 tanesinin her biri 1 megawatt gücünde olacağı. 5 türbünün ise her birinin 2 megawatt gücünde olmak üzere toplam kurulu gücün 30 megawatt olması planlanıyor. Şirket proje tanıtım dosyasında 13'ü mera, 3'ü ise ormanlık alanda kalan res türbünün sağlıları için gerekli izinleri çet süreci sonunda alacağını duyurdu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bartın Şube Müdür Vekili Ahat Deliorman gazetecilere yaptığı bir açıklamada Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan büyük bir milli park olduğunu ve bu bölgede üniversitelerle işbirliği içinde fauna çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Milli parklarda yaşamlarını sürdüren canlıları tespit edip bir nevi envanter oluşturduklarını anlatan Deli Orman şunları söyledi. Siyah yaban kedisinin cinsini ve gerçek yaban kedisi olup olmadığını araştırmak için foto kapanlarımızdaki görüntüleri arşivliyoruz. Şu an itibariyle arazi karlı olduğu için hayvanı araziye gidip yakalama ihtimalimiz yok. Kar kalktıktan sonra bu hayvanın cinsinin belirlenmesi ve veteriner yardımıyla kediden kanla deri numunesi alma çalışmalarını tamamlayacağız. Küre dağlarında ilk kez yapılan bir çalışma ve siyah renkte bir Yaban kedisi görüntülendi dedi bu açıklamasında. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil